Pazarlar değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Polat ile birlikte yaşamın değişik yönlerini daha derinlemesine ilveleyerek sizin yaşamınıza bir zenginlik getirmeyi amaçlayan bu programda bugün birlikteyiz. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Bugün yaşamın hangi yönünü ele alacağız? Hocam bugün affetmek üzerine konuşmak istiyorum ben. Yani... Ee, bu konu bence insan hayatı için çok önemli konulardan bir tanesi. Affetmek bir özgürlük getiriyor insanın hayatına ve affetmeyen insanlar bir yere takılıp kalıyorlar. Affetmeyenler de affedilmeyenler de bir yere takılıp kalıyorlar. Ve hayatında ilerlemek, gelişmek, özgürleşmek, coşkuyla anlamlı bir yaşantı yaşamak isteyen kişilerin bu affetme konusuyla ilgili net bir noktaya ulaşmış olmaları gerekir diye düşünüyorum. O yüzden de bu konuyu konuşalım istiyorum. Ee, evet. Yani niye önemlidir, neden gereklidir konusunu da siz bize anlatın istiyorum hocam. Evet. Affetmek ee, gerçekten her insanın yapabileceği Hı -hı. bir şey değil. Affedebilen insan gerçekten özgür bir insan olmuştur. Yani bir insanın olgun özgürlüğüne kavuşmuş hı hı. yaşamı doyasıya kucaklayan yaşamı hakkını vererek özgürce yaşayan bir insan olduğunu bana nasıl anlatabilirsin diye hı hı. sorarlarsa bak derim bitmemiş işleri var mı ve affetmediği insanlar var mı? O bakımdan çok zor bir iş. Onun için affedemeyen insanlara yanlış yapıyorsunuz, siz ne biçim insansınız falan şeklinde bakamam. Ama onların yolculuğunun ötesinde nasıl bir özgürlük ve güç onları bekliyor, onlara söylemek isterim bunu. Hakikaten çok önemli. Bu karı koca ilişkisinde çok çok çok önemli ana baba çocuk ilişkisinde çok önemli özellikle çocuklar ilerleyen yaşlarında dönüp annelerine babalarına baktıkları zaman acaba affedemedikleri içlerinde bitirilmemiş işler var mı yok mu çok etkiler evliliklerini etkiler mesleklerini etkiler nasıl yönetici olacakları kendileriyle olan ilişkilerini etkiler ve bence uluslararası ilişkilerde de toplumsal toplum içi ilişkilerde de Son derece de önemli. O bakımdan hakikaten teşekkür ederim bu konuyu burada konuşmak üzere seçtiğin için. Eserullah. Hocam o zaman son sorulacak şey baştan sorayım da e, durumu netleştirelim. Her şeyi affedebilir mi insan? Yani biz konuşacağız. Şimdi bugün affetme konusundan bahsedeceğiz. Birini affetmekten, bir davranışı affetmekten, af dilemekten kişinin kendini affetmesinden bir sürü şeyden bahsedeceğiz ama ben o zaman sorayım. Öncelikle insan her şeyi affedebilir mi? İnsan affetmenin sonucunda eğer egosundan kurtularak gerçek özgürlüğe kavuşuyorsa, hı hı. yaşama doya doya merhaba diyebiliyorsa affetmeli. Ama bazen ...affetme süreci içerisinde kendini yok etme, yaşamının anlamını kaybetme... ...ve başka bir esarete düşme durumundaysan eğer o zaman affedemezsin ve onun üzerine çıkman gerekir diye düşünüyorum. Bu tabii hangi durumlar falan tartışılması lazım ama bizim günlük yaşamda, ailede... Ticaret hayatında, toplumsal yaşamda, eğitim ortamında, komşularda, sokakta, esnaf ilişkilerinde gördüğümüz birçok ilişkilerde bitmemiş işler durumu olarak karşımıza çıkan konularda sanırım olgunlaştıkça, iç özgürlüğünü kazandıkça takılmadan, e, affederek kendi yoluna devam edebilirsin. Bu ikidir söylüyorsunuz hocam, bitmemiş işler o ne demek? Yani... Ne oluyor? İnsan neyi bitiremiyor onu? Bütünlüğünü kaybetmişsin <gülüyor> bir yerde. Öyle bir şey olmuş ki, kendi yaşamında var olmanı gerçekleştirememişsin. Ne demek bu? Ee, efendim? Alınmışsın söyleyememişsin olur mu hocam? İyi örnek mi hocam? Yani Ahmet çok alındım ama söyleyemedim dedim. Evet. Büyüyor da içinde yani. Evet. Lokma gibi de büyüyor ağzında bu, bu durum bitmemiş iş olur mu? Olur. Çok sevdiğin birinin hakkı gözünün önünde alınmış. Ama o hakkı sen korumak için konuştuğunda kendi çıkarınla ilgili biraz zarar gelecek diye susmuşsun. Keşke diyorsun söyleseydim. Şimdi olsa mutlaka söylerdim. Ee, bu bitmemiş iş oluyor. Ya hatırlıyorsun biz ilk programda da söyledik bunu. Yani bir öğrenci hakkım olmayan bir evet. notu almak istemiyorum diyor. Şimdi, evet. e, hakkım olmayan almak istemiyorum diyor. Şimdi orada da bitmemiş bir iş yaratmak istemiyor. Aha. Aynı gözüme baktığım zaman ben hakkı olmayan bir notu almış, almış bir insan olarak bakmak işte. istemiyorum diyor. Burada bir bilgelik var hakikaten. Onun için bütünlüğü aksatan... Benim ben olarak kendi etimde Aha. var olmamı engelleyen her şey bir bitmemiş işe yol açıyor. Ben mesela otobüsten indim, zaten ayağı yaralı bir köpek gördüm, mesela öğrenciydim. Ee, şimdi otobüs kalkacak 15-20 dakika sonra, köpekle göz göze geldim, öyle bir baktı ki bana, dedi ki benim yardıma ihtiyacım var, ayağım kırık ve biliyor musun, ben beş günümü orada harcasaydım da o köpeğe yardım etseydim. Şimdi çok daha güçlü bir insan olurdum Polat. Biliyorum. Ama orada bunu aklımdan dahi geçirecek gücüm yoktu. Ben öyle bir üniversite öğrencisiydim ki, öyle bir yerden yetişmiştim ki, henüz bunların farkında olacak birisi değildim. Ama bir yerime kaydetmişim. O bakımdan bu bitmemiş işler meselesi özgürlüğüne bunları bitirerek devam edebiliyorsun. Ee, şimdi kendime affediyorum ama <gülüyor> merhaba diyorum. O genç delikanlı, 21-22 yaşında, utangaç, çekingen, ezik, başkalarının gözüne bakarak kendi değerini bulmaya çalışan biriyim. Fakat şunu farkındayım ki. Şimdiki özgürlüğüm içerisinde neyin neye mal olduğunu biliyorum ve bunu da televizyonlardan söylemek istiyorum. O durumda olan gençlerimize, insanlarımıza bitmemiş işler, bitmemiş işler, kötü işler hocam, kötü işler. Kötü, işler. kötü işler. Yani insanı insanı bir yere demirleyen işler o bitmemiş işler ve ne yazık ki bizim toplumumuzda yaygın olan konulardan bir tanesi. Yani biz Ait olma baskın toplumlardan biriz. ilişkilerimizin içerisinde yaşıyoruz, bireyselliğimiz çok ön planda değil ve özellikle büyük aileler şeklinde yaşadığımız noktada iletişimimiz de açık olmadığı için mutlaka sorunlar çıkıyor bu konuyla ilgili. Ben mesela hangi aileye bakarsam bakayım, o ona gücenmiş, bu buna bilmem ne olmuş, biri diğeriyle konuşuyor, konuşmuyor yani ne ilişkileri askıya alıyorlar. Ne de normal bir hayatmış gibi yaşanıyor. Ya da yüz yüze her şey normal ama o adamın içinde bir şey var. Bunu biliyorsunuz. Bunlar bizde çok yaygın. Yani evet. bu, bu affetmeyle ilgili en temel sorunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu. Evet. Yani, yani benim içinde büyüdüğüm toplumda, aa, ben şimdi hatırlıyorum. İşte çok sayıda komşu vardı, birçok abimler var, yengemler şunlar bunlar falan her gün şeyi hissederdim, dinamikler değişiyor, o ona küs, <gülüyor> o ona küs, o ona küs, o oradan küs ve birisi geliyor, bıdı bıdı bıdı bıdı, onun elinde konuşuyor Aha. ve biliyorsun ki gidip orada konuştuğu zaman da senin aleyhinde konuşuyor böyle güvensizlik durumu falan oluyordu ve bu küsmek kavramı, evet. türküsü de var Yani. <gülüyor> Çok şey yaşanan bir şey bu, evet, böyle. Evet, evet. çok yaygın Evet ve küsmenin olduğu yerde de affetme diye bir şey yok. Evet. Kesinlikle özgürlüğü kısıtlayıcı bir şey. Kesinlikle e, bitmemiş işleri yuvası oluyor o küsme e, her neyse. O bakımdan haklısın çok yaygın içindeyiz ve sağlıksız. Sağlıksız değil mi hocam her şey da söylüyorlar zaman her şeyin ilacı diyorlar. Ee, ama ben bu tip durumlarda gerekli hareket yapılmadığı zaman zaman denilen şeyin de ilaç olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine yani var olan bir hastalığı görmezden gelip onun daha kötü bir hale gel gelmesi için zaman kullanıyormuş gibi geliyor kansere dönüşüyor. Kansere dönüşüyor. Tabii ki şimdi kestirip atabilecekken, şimdi buna çözüm bulabilecekken, ya şimdi çok sinirliyim diyor, ben konuşmayacağım diyor. Şimdi bunu anlayabiliyorum. Evet, evet. Sen çok sinirlisin. Şu an konuşmaman, şu öfkeyi kontrol edebilir, bu öfkeyle yaşayabilir hale gelene kadar sessiz kalman daha doğru. Ne evet. güzel. Evet. Fakat ondan sonra konuşma günü geldiğinde de konuşmuyor. Ve ondan sonra da o iş biliyor. Tabii şimdi orada başka bir yere geliyorum. Bizim insanımızın ya da bilmiyorum başka yerler içinde geçerlidir. Affetme konusuyla ilgili şöyle bir çelişkisi var. Affetmek gerçek anlamda bir erdem ve bir güçsüzlük göstergesi mi? Bu net değil bizde. Yani siz birbirini affettiğiniz zaman güçsüz davrandığınızı da düşünebiliyorlar. Aynen. Tavır alınabilecek bir durum vardı. Adam bu tavrı almadı diyor. Omurgasız davrandı diyor. Böyle şey olur mu diyor. Ben olsam hiç konuşmazdım bir daha onun diyor. Öyle marifet gibi. Benim diyor sildiğim beş tane arkadaşım var diyor. Annemle bile konuşmuyorum artık diyor. Şimdi yani haklısın. Ben e, bunu sık sık görüyorum. Hatta geçenlerde Yıldız'a sordum. Ya dedim Yıldız e, affetme galiba kadınların işidir. <gülüyor> Böyle bir baktım. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani erkek affetmez. Ee, güçlüdür erkek. Kadın. Bir de şu var. <gülüyor> ee, yani. Çaresizlikten affediyor. Ya Bence çaresizliği yok. <gülüyor> Öyle anlaşılıyor. Yani okay, öbürü okay, affettim dediği zaman öbürü de diyor ki zaten ne yapacaktın ki. Ne yapacaktın ki, ki diyor. Evet, he, Başka çaren yok zaten falan. E, yani. Hakikaten affetmek ne oluyor? Evet. Kesinlikle değil. Yani hiçbir çarem yoktu affettim durumu gerçekten affetmek ne? değil bence zaten. Değil. Konuştuğumuz affetmek özgürlük getirici. Aha. Öbürü ise tam anlamıyla Tamamıyla bağlayan bir durum. Bağlayan, bağlayan bir durum. O bakımdan hakikaten bizim üzerinde düşünmemiz gereken tavır... Ne demek ki insanın kendi yaşamında özgürce var olabilmesi? Hı hı. Buradan bunu soracak olursan herhalde abi para diyecek. Hı. Ne kadar param var bilmem ne falan. Ama benim konuştuğum, senin konuştuğun farklı. Bir insanın kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmesi, özgürce yaşayabilmesi demek çok farklı bir kavram. Çok. Yani bu şu demektir. Benim bahçemdeki ağaçları ve çiçekleri Bitmemiş işler sarmaşıkları sarmamış. Aha. O zehirli sarmaşıklarla boğulmamış demektir. Benim bahçemdeki ağaçlar gül. Kendi başlarına var olmuşlardır. Ve ben işte yaşamının bütünlüğünü bularak özgürlüğe kavuşarak güçlendikçe ancak affedebiliyorum zaten. Çünkü Polatcığım ee, nereden geliyor affetmek biliyor musun? Nereden hocam? İnsan kardeşimi keşfediyorum. Hı hı. Anlıyorum. Vay diyorum bu durumda şunu yaptı bunu yaptı canım diyorum çaresizdi. O da oradan bana bunu yaparak kurtulmaya çalıştı. Acaba diyorum ben onun durumunda olsaydım yapar mıydım? Bakıyorum Böyle baktığın zaman evet Geçmişte yapmış olduğun durumlar oluyor çıkıyoruz. O zaman yani o insan benim en iyi dostum, arkadaşım, olmak zorunluğu yok. Fakat anlamaktan gelen bir, artık takmıyorsun, enerjin yok o insanların. Ben orada onu söylemek istiyorum hocam. Yani benim hayatımda affettiğim ve artık bir şey paylaşmadığım insanlar da var. Yani bu insanlarla ilgili içimde hiçbir eziklik, hiçbir sıkıntı, hiçbir öfke, hiçbir şey kalmadı. Evet. Ama bu insanlar yaşantımda da değil. Evet. Yani o, o bir karar mekanizması. Anlıyorum ve gördüğüm şeyden memnun değilim. Bu gördüğüm de benim yaşantımda yer almasından hoşlanmıyorum. Evet. İnsanın böyle bir seçim şansı var mı? Kesinlikle var. Olan süreç bence şu, bir insan kendi seçimlerini bilinçli olarak belirli değerler çerçevesinde yapmaya başlayınca ve o değerler çerçevesinde kendi yaşamında var olarak bir şahsiyet olma yolunda ilerledikçe affedebilecek hale gelir.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 Değerli izleyenler Sohbetimize devam ediyoruz Polat'cığım konumuz affetmek Mış gibi affetmek hocam Az önce söylediğiniz bir yerlerde Bu hani yüz ve can Aha. ilişkisi vardı ya Burada e, ben Affetmiş görünüyorum ama içimden Hıncım devam ediyor hı hı. Ve o zaman e, o gülümsenem sadece yüzeyde bir maske olarak kalıyor, ilişkim sadece yüzeyde bir maske olarak kalıyor. İçler içe ise kinim devam ediyor. devam ediyor, öfkem devam ediyor. Tabii o zaman affetmiş gibi oluyorum ama aslında affetmiyorum Affet ve. Elimden geldiğince de iğnelerim. Böyle ilişkiler de vardır. Yani nereden çıktı bu kelime? Kusura bakma falan derim ama sürekli kendisini ifade eder böyle. <gülüyor> yani ''Hayır, affetmedim, öfkeliyim.'' demek daha dürüstçe bir tavır. Böyle Aynen. bir durumda. Ama bunu söyleyebilmek bir özgürlük, cesaret, olgunluk ister. Onu bulamamışsan, Yok. o yoksa hı hı. mış gibiyle idare edeceksin. Öyle bir durum olacak. Çok önemli bir şey. Siz... İlk konuştuğumuz zaman bu konuyu bir şey söylediniz hocam. Evlilik için affetme konusu çok önemlidir dediniz. Ee, yani Sürekli yaşanan bir ilişki var orada ve aslında bir akit var. Yani Biz bir ömür birlikte geçirebilme umuduyla bu işe başlıyoruz demek. Dolayısıyla e, birbirimizi hatamızla, o ile bununla, bilmem ne ile gerektiğinde affedeceğiz, gerektiğinde kabul edeceğiz demek. Bir karı koca için bu iş neden bu kadar önemli hocam? Ne oluyor orada? Geçen, sistem niye bunu gerektiriyor? E, geçenlerde bir nikahda beni tam, e, tanık olarak istediler ve konuşma yapmamı Şahit istediler. yaptılar yani. Şahit yaptılar ve verdik e, cüzdanımızı, <gülüyor> kaydettiler ondan sonra da imza ettik. E, ve bir konuşma yapmamı istediler. E, konuşma, ne yapayım ne yapayım falan diye düşündüğümde şunlar aklıma geldi. E, şimdi. Bu tanıklık kavramı üzerinde duruyorum ben, yani hı hı. tanıklık esas itibariyle bizim var olmamıza yol açan en temel süreç. Bizim yaşamımızdaki tanıklar kadar biz var oluyoruz. Ve Polatcığım bunu söyledim orada, yani dedim ki siz birbirinizin en önemli tanırısınız. Birbirinizi evrenle teklif ettiğiniz zaman şunu söylediniz, senin karın olarak hayatımın tanığı olmak istiyorum, hı hı. benim hayatımın en önemli tanırısın. Sen de dedin ki kabul ediyorum. Ben de senin hayatının en önemli tanımı olarak benim hayatının en önemli tanı olmanı istiyorum ve bunu kabul ettiniz. Şimdi böylelikle iki tane insan hayatının en önemli varlıklar olarak birbirlerini göz içine Hı -hı. bakıyorlar. İnsan çok karmaşık bir süreç. O nedenle nasıl ki eninde sonunda deprem olacaksa yaşamda da mutlaka depremler olacak <gülüyor> mutlaka unuttuğumuz zamanlar olacak bencil olduğumuz zamanlar olacak hasta olduğumuz zamanlar olacak şu veya bu şekilde eğer biz bu beklentilerimizin yerine gelmediği zamanlarda küsersek, alınırsak, gücenirsek bitmemiş işler biriktirirsek o zaman yavaş yavaş sarmaşıklar başlıyor bahçede dolanmaya. Bunlar zehirli sarmaşak. Ve eğer biz bahçede gezip temizlik yapmayı, bahçıvanlık yapmayı bilmiyorsak evlilik bahçesinde hı hı. oturup şöyle göz göze bakıp benim hayatımın kraliçesi sensin, benim için çok önemlisin. Ama bir şeyler yapmış olabilirim. Var mı seni gücendirdiğim şeyler imkanı vermiyorsak eğer çünkü erkek böyle demez lan karının gözüne bakacaksın var mı bilmem o da başında dur dur dur konuşmuyor Oğlum, ne biçim erkeksin sen ya böyle erkek mi olur ya <gülüyor> ne biçim konuşuyor bunlar ya buna izin vermiyor şimdi eğer bu sarmaşıklardan temizleme imkanı oluyorsa o zaman ayrı bir cıvıltı <gülüyor> o cıvıltı içerisine çocuklar doğuyor Ayrı bir destek, ayrı bir anlam veriş, ayrı bir gelecek oluşmaya başlıyor. Ama izin vermediğin zaman neler oluyor? Maskelerin beraber yaşadığı, ruhların beraber olamadığı ve lokantalarda sık sık şu durumları görüyorum ben. Yani belli 30 yıllık falan evliler herhalde oturmuşlar, bakıyorum. <gülüyor> Şimdi adamın bakışı şöyle. Kaza'nın bakışı da 10 dakika, 15 dakika bir tek kelime yok. Bitirmişler. Yok. Zaten ölmüş. Evet. Öyle bir durum var. O bakımda küçük küçük damlaya damlaya bu zehir damlacıklarla evet. bitirilmemiş işler yavaş yavaş yavaş yavaş ilişkiyi lağma çeviriyor maalesef. Berbat ediyor hocam. Bir Berbat. şey de var ben onu da görüyorum yani bazen ee, özellikle bu karı koca ilişkisinde affediyor biri diğer tarafa ama adeta borçlandırıyor bu af sırasında yani ben seni şimdi affediyorum bak bunu bir ömür boyunca senin aleyhine kullanacağım diyor ve hakikaten kullanıyordu. ondan sonra ilişkiyle bu zemin üstünden yürütmeye başlıyorlar sen öyle yapmıştın ben seni affetmiştimin üstünden bir ilişki yürümeye başlıyor o zaman ben bunu gördüğümde böyle şey değilsin geliyor yapmayın ya bitirin bitirin ne olacaksa olsun yani bu, bu sürdürdüğünüz halinden zaten bir şey olmuyor. Evet. O Ömer Seyfettin'in hikayesindeki kolunu kesip atar. Did it, did it, evet. Özgürlüğünü alışı gibi. Eter ve affetme. <gülüyor> Böyle, aff <gülüyor> Böyle affedeceksin. Affedeceksin. Bu konuda konuşurken Polatcığım bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Affetme gücü o kişide olmalı. Evet. Devletin elinde olmamalı. Aha. Yani Bunun altını çizmek istiyorum ben. Hı hı. Yani hani hapishanelerden falan filan, Afkanlı çıkıyor falan filan evet. ya. E, bu bence bizim konuştuğumuzun ötesinde bir şey. Biz çünkü affın bir özgürlük getireceği, evet. bir olgunluk getireceği olduğunu diyoruz. Bunu bireye veriyoruz. Yani bunun altını çizmek istiyorum. E, devletin böyle bir hakkı yok. Yani devlet yasal olarak bakma psikolojik olarak ahlaken yok. İlan ediyorum burada. Devlet ahlaken yasayla birisinin e, affetme şeyler giymemesi lazım. Bu bambaşka bir konu. Veya da hakçı şey, sorması lazım her birine. Böyle, Böyle bir şey var abi, affediyor yani, musunuz şeklinde. Ediyorum. O bakımdan biz burada tamamiyle kişiler arası ilişkilerde psikolojik, sosyal psikolojik anlamda affetmeyi konuşuyoruz. Ve affetmeyen insanla affeden insan arasında bir karşılaştırma yapacak olsak şimdi ve şu anda pek fark görmezsin. Ama 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bunları takip edecek olursan çok büyük fark görürsün. Hocam görsün. çok büyük yük. Çok büyük yük. Yani ...affetmeniz gereken biri varken onu affetmemek... ...veyahut da o konuyu çözüme ulaştırmamak... ...affedersiniz, affetmersiniz... ...affeder hayatınızdan çıkartırsınız... değil mi? ...bir şey yaparsınız ama hiçbir şey yapmadan... ...onu öyle taşımaya çalışmak... ...20-30 yılda sizi çok yaşlandırır... ...ve ömrünüzden ömür olur, hakikaten alır. Yani o ağırlığı taşımak... ...o ağırlıkla bir hayatı sürdürmek... ...bana hiç kolay gelmiyor. Ben mesela... Yani ...biraz büyük konuşayım burada... Hani bir yaşlıya baktığım zaman artık yaş almış birine baktığım zaman e, o kişi eğer gerçekten hayatında canı keşfetmişse, bu bitmemiş işlerini ayıklamışsa, hayatını keyif içerisinde sürdürmüşse kendi gücü ölçeğinde onun çok daha affedici çok daha kapsayıcı, çok daha anlayışlı olduğunu görüyorum. Evet. Ama bunları yapmamışsa, o yaşa kadar bu yüklerle, bu bagajlarla gelmişse eee o zaman tam aksine daha sertleştiğini, diğer insanlara karşı daha ketum olduğunu, sözde prensipler çerçevesinde herkesle küstüğünü görüyorum. Bazı insanlar var, herkesle küs. Ve öyle bir hayat ki bunların hayatı. Herkes kötü, onlar iyi olduğu için o herkesle küs. Evet. Bu yaşamın gerçeğiyle uyum içerisinde bir tavır değil. Yani ben ben böyle bir hayatın gerçek olduğuna inanmıyorum. Evet. Bu affetme konusunu ele alacağımızı aramızda konuştuğumuz zaman benim kendime sorduğum şu soru olacak. Affeden insan hangi değerler üzerinde ayakta duruyor? Evet. Yani e, bu zayıf olduğundan dolayı değil de gerçekten ulaşmış olduğu olgunluğun sonucunda affeden kişi hangi değerler üzerinde duruyor diye düşündüm. Ve senin deminki yaptığın yaşamla ilgili gözlemlere baktım. Şimdi ben bir ortama girdiğim zaman kendime göre sezgisel olarak şöyle baktığımda içi bu zehirli sarmaşıklarla dolu bitmemiş işler olan böyle boğulmuş insanları gözlerinde anlıyorum. Bu e, yaşam coşkusu dediğimiz yok, o e, yok. Yok. Şimdi çocuklar da o var ve. Dili yaşımdan itibaren yavaş yavaş söylemeye başlıyor değişik ortamlara göre bari ee, Şimdi bakıyorum, yani bazılarına baktığın zaman bir göz göze geliyor, çok uzun tutmuyor. Bir de şu mesajı ver, çok bakma. Yani rahatsız oluyorum, çok bakma. Böyle bir tavrı var. Bazı baktığın zaman böyle merhaba diyor, daha ağzı söylemene gözler merhaba diyor. Bütün ruhuyla orada zenginlik kavramını düşündüğümde hey gözlerdeki zenginlikten mi ceptteki zenginlikten mi bahsediyorsun diye <gülüyor> aklıma geliyor şöyle bir bakın etrafınıza yani gözlerdeki zenginlik gönüldeki zenginliğin aynası oluyor aslında şimdi ee, bu süreç içerisinde Hangi değerler mesela üzerinde durduğumda geldiğim değer şu İngilizce'de integrity dedikleri esas itibariyle benim Türkçe'ye kişisel bütünlük, bütünlük olarak aktardığım şey Neyle bütünlük? Yaşamla bütünlük Yaşama inanıyorsan, yani yaşamın temelinde bir adalet vardır Yaşam adildir diyorsan, güveniyorsan çünkü yaratıcıya güveniyorsun bir adil sisteme güveniyorsun. Şu veya bu şekilde diyorsun. Yaşamın uzun vadede abi ne ektiysen onu biçersin. Buna inanıyorum ben diyorsan bir sistem var orada. O sistem içerisinde sen kendi bütünlüğünü kavrayabilmen için diyorsun ki atahasız kul olmaz. <gülüyor> Hatabın sebebi, konağabimiz çörenis sarhan buna ve o zaman müthiş bir özgürlük getiriyor. İşte, ilk başta da sormuştun ya, ben kime affetmem? Ben, yaşamla olan bütünlüğümü zehirleyen ve affettiğim takdirde bu zihiri hayatşamıma koyacak olan insanı affetmem ve uzak dururum. Ama zihinsel olarak affederim, uzakta dururum. Yani şey o, o, orada bir anlama durumu var zaten evet. hocam. Benim başta söylediğim gibi, evet seni anladım, bunu niye yaptığını görüyorum senin gerçeğin içerisinde de bir yere koyabiliyorum. Ama benim gerçeğimde bunun yeri yok. Evet. Ve yani ve bana öyle geliyor ki affetmiş, affetmemiş insanları iki gruba ayırsak hı hı. takip etsek, hı hı. beyinlerini ölçsek, kalplerini bağırsaklarını, işleyiş tarzlarını, ciğerlerini ölsek, sağlıklarını, şu veya bu şey mutluluk derecelerini ölsek çok belirgin şekilde fark olacaktır. Huzurlu, mutlu, doyumlu, daha sağlıklı, daha uzun yaşayan, daha verimli, yaratıcı insanların olduğu yer affeden insanlardan oluşacaktır kesinlikle. Ve katılırım buna hocam. Yani canı gönülden katılırım hem Affetmek bir yükten arınmak hocam, onun bir sorumluluğu var evet. evet. ama e, o bedel ödenebilir bir bedel diye düşünüyorum yani. ben. Benim ülkem daha olgun, daha özgür, daha bütünlük içinde olan insanların ülkesi olacak. Affeden insanlar olma yolunda olacağız. Kısa bir aydan sonra birlikte hocam. <Sessizlik>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 affetmek konusunu Polat doğruyla süreçliyoruz. Polat'cığım. Hocam ben bir şey daha konuşmak istiyorum bu konuyla ilgili. Hatta bununla ilgili de bir mesaj verelim istiyorum. Şimdi bizde çocuk yetiştirme konusunda yaygın konulardan bir tanesi. Bu ana babalar niyedir bilinmez. Çocuklarına küserler bir hata yaptıklarında. Bir süre konuşmazlar. Bu bir çeşit cezalandırma yöntemi ama e, yani ben bunun çok insafsız bir ceza olduğunu düşünüyorum. Ve e, Çocukların bunu da hak etmediğini düşünüyorum. Ne yaptıkları çok önemli değil. Bu Bunun verdiği çok acayip bir mesaj var. Onunla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Bu, bunun tasvih edilebilir bir tarafı var mı? Yani ana babanın çocuğunu affetmemesi, ona küsmesi durumu kabul edilebilir bir şey mi? Polat, anne baba her şeyden önce şuna karar vermeli. Ben bu çocuğu geliştirmek mi istiyorum? Hı hı. Yoksa ben bu çocuğu belirli bir kafese koyup ee, ev e, hayvanı mı yapmak istiyorum Kedi, köpek mi yapmak istiyorum bana bağlı olsun özgürlüğümden yoksun olsun ama hep yanımda olsun onu istiyorum eğer hakikaten bu çocuğu bir ev kediyi ev kedisi ev köpeği yapmak istiyorsanız küsmek çok güzel bir yoludur bak küserim ha bir daha bakmam sonra hiç konuşmam sonra Ç çüdümü helal etmem ee, tavrı içerisinde olmak en, en, doğru, en doğru yol tabi. evet ama günah bence en büyük günahlardan bir tanesi ama ana baba olarak siz bilincinizde bu çocuğun olabileceğin en iyisini olmasını istiyorum kendisi olsun özgür olsun yaratıcı üretici olsun ve şu yolculuğu benim yolculuğum diye yapabilsin diye düşünüyorsa eğer o zaman Yapmaması lazım. yapmaması lazım. Peki ne yapması lazım? Sohbet içerisinde <gülüyor> neyse yaşatmak istediği değerler. Bak evladım söz verdin yapmadın. İçimde bir burukluk var. Ama şunun farkındayım ki benim de zamanında söz verdim yapmadığım şeyler oldu. Ama koşullar oluyor. Nedir şimdi? Sen söz verirken farkında mı değildin? Ee, zamanın mı yoktu? Gel şunu bir konuşalım bakalım. Temel mesaf şu olacak, can da özür yok. Heh. Sen öyle bir cansın ki muhteşemsin, sevinmeye değersin, geliştirmeye değersin. Dallamışların, giyinişin şu veya bu şekilde sözlerin hatalı olabilir. Ama sen cansın, onun için gel, can cana konuşmaya devam edelim mesalcığım. Ve can cana konuşmaya devam ettiğin zaman öyle güzel bir çiftçilik yaparsınız ki muhteşem bir gelişme olur ve o kişiyi, şahsiyet olma fırsatını yakalar, Aynen. Öyle. bundan daha güzel bir hediye olabilir mi? Olamaz, o bakımdan küsme yok, <gülüyor> <gülüyor> tehdit yok, manipülasyon yok, dürüstlük var, açıklık var, sevgi var, o şekilde bir yolculuk yapacağız. Peki hocam şimdi bunların üstüne ben gene programın sonuna doğru böyle güzel bir şey sormak istiyorum size. Kişinin en önemli ilişkilerinden bir tanesi de kendiyle olan ilişkisi. Öyle durumlar oluyor ki, insan kendini affedemiyor hocam. Bununla ilgili ne söyleyeceğiz? Yani... Kişi kendine de küsüyor, kişi kendini de affetmiyor. Ve istese de yapamıyor bazen. Doğru. Ee, benim e, bir e, değer verdiğim e, iş adamı arkadaşım var. E, ara sıra buluşuyoruz. E, Şimdi bu arkadaşım gittikçe gelişim yolunda uh -huh. ve geçmişine bakarak değerlendiriyor. Şunu hata yapmışım, bunu yapmışım, şunu falan falan şeklinde kiloluymuş. Yavaş yavaş spor yapmasını, yemesini, içmesini öğrenmeye başladı. Ve 8 yaşında kızıyla konuşurken fotoğraflara bakınca ah demiş ne kadar kötü, ne kadar cahildim hiç sevmiyorum şu eski halimi falan derken sekiz yaşındaki kız demiş baba böyle konuşma ee, niye kızım demiş görmüyor musun resmi falan böyle konuşma baba demiş niye geçmişin sana küser demiş vurdum <gülüyor> hocam diyor şöyle düşüne kaldım diyor şimdi ben de oradan devraldım düşüne kaldım bir insan geçmişini küstürürse ne olur o geçmişten öğrenebileceği şeylerin kapısını kapatmış Aynen. olur. Ama geçmişine merhaba dediği zaman o zaman bir üniversite var karşında. Ve e, ben işte bu kitap çıktı ya Aynen. adamdan düşen psikolog <gülüyor> kitabında her şey olduğu gibi anlatıyorum. E, yüzümü kızartacak şeyler var. Evet. Tamam. Ama o orada. Ve onu kabul ettiğimden dolayı ben merhaba dediğimden dolayı gelişebiliyorum, adım atabiliyorum. Onları saklayıp koruyarak değil. O bakımdan kişinin kendi canına merhaba demesi, o potansiyele merhaba demesi, o geçmiş ne olursa olsun, o geçmişte yer alan yaşama olduğu gibi merhaba demesi çok önemli diye düşünüyorum. Yani aslında insan Affetmekle birlikte bu ilişkiyi gelecekte nasıl yaşayacağına dair koşulları bir kağıdın üstüne koyuyor sanki. Böyle kendi ilişkinizi, kendinizle ilişkinizi bundan sonra nasıl yaşayacağınızı önceyi affederek yapıyorsunuz. Biriyle olan ilişkinizi nasıl yaşayacağınızı daha evvelki yanlışı affederek, hatayı affederek yapıyorsunuz. Ve affetme meselesi bir duygu meselesi değil. Yani sizin bahsettiğinizden benim anladığım, siz orada bir karar veriyorsunuz evet. ve bu kararın size getirdiği bir sorumluluk var. Öyle şaka makada değil. Yani ben seni affediyorum demek, gerçekten affediyorum demek, bu andan itibaren bu olaya dair yaşanmışların hepsini anlayışla karşılıyorum demek. Evet. Bunun insana getirdiği hem bir özgürlük durumu var ve her özgürlüğün olduğu gibi de bir bedeli de var bunu. Evet, evet. Bu, Evet. bu çerçevede özür dilemek de çok önemli bir hale geliyor yani evet. sizin bir karar almanıza destek olacak kişi de benim evet. ben bir özür diliyorsam o zaman sizin için bir karar anı oluşuyor demek evet şimdi e, şöyle bir şöyle bir şey e, hayalıkla ver istiyorum e, değerli izleyenlerimden farz et ki ben ayakta kabul et beni Aha. geçmişe dönmüşüm Evet. ve geri geri gidiyorum yani geleceğime ters dönmemişim, dönmek. ters dönmüşüm geçmişte sürekli geçmişimi manipüle ederek e, ve e, bırakmıyorum, e, onu kucaklanmış vaziyetteyim ve pek de bakmıyorum, ara sıra bakıyorum ama pek ilgimi çekmiyor işte bitmemiş işlerle e, hınçla, öfkeyle, intikamlarla dolu insanın yaptığı bu bunlarla uğraşıp bunları hallettikten sonra ne yapıyorsun? Geleceğe dönüyorsun. Affeden insan geleceğe dönüyor. Yaşama merhaba diyen, yaşamı bütün olasılıkları içerisinde görmeye çalışan insan oluyorsun o zaman. Ve özür dileyen insan, geçmişle ilgili işini halleden insandır. Tabi bu, egosunun üstüne çıkabilmeyi gerektirir. Kızılderili Bilge Kişi diyor. Yani savaşta olabilmen için bu kendine önem vermeyi senin kendinin en önemli şey olduğunu bilmeyi bırakacaksın diyor. <gülüyor> Peki nerede anlayacağım kelime? Öfke diyor. Ne zaman öfkelenirsen eğer bil ki orada zayıfsın. <gülüyor> öfkenin üstüne çıkamadıkça yolculuğa devam edemezsin esas itibariyle. O nedenle sen bir savaşçı olarak, ki savaşçı olarak özgürlük yoludur, karşılaştığın her olayda burada benim öğreneceğim ne diye yaşamı kucaklayarak devam edeceksin. Bizde de kültürümüzde yaşıyor bu. Allah'ın her içinde bir hayır var. <gülüyor> Peki. Çok güçlü bir söz Yani Bu hayrın ne olduğunu keşfetmek Keşfet. çok önemli. Yani, özgürlük e, gerektirir. Bence işte onun arkasında öyle bir lafı da eklemek lazım. Yani Allah'ın her işinde bir hayır vardır. Dur bakalım o hayır neyse kendi başına olsun değil. Ben bu hayrı keşfetmeliyim diye bakabilmek lazım oraya. Evet. Yani, e, peki hocam bugün itibariyle ne önerirsiniz? Yani bugün bu programı izledi birisi. Bu konuyla ilgili de bir sorun olduğunu düşünüyor. Yani evet. Benim önerim şu. Özür dileyemedim. Odur mudur bir şey söyleyeyim. Ne evet, dersiniz hocam. <Gülüyor> Biraz zaman alacak ama. Sizin için önemli insanların bir listesini çıkarın. Yani 15-20 kişi. Bunun içinde 5 tanesi çok önemlidir genellikle. Ondan sonra her biriyle ilgili olarak içinde bitmemiş iş var mı? <gülüyor> Affedeceğim şeyler var mı diye bir gözden geçirin. Ve her birisiyle ilgili olarak zaman alın, düşünün. Bu zaman 5 dakikada olabilir, 5 günde olabilir. Ve nerede takıldığınızı keşfederek kendi kendinizle bir muhasebeye girin. Bilin ki siz yaşama merhaba deme durumunuz varsa eğer bu yaşama merhaba dediğiniz durumda Polatcığım o öfke ve kin önemini kaybedecektir. Bütünlüğe ulaşma durumunda. Bu bunu yapan insan için bir özgürlük yolculuğu olacak. Her bir insanla bitmemiş işinizi bitirmek üzere kendi kafanızda o kişiye söylersiniz, konuşursunuz, başka bir şey ama kendi kafanızda bir yere varın ve özgürlüğün yolculuğu budur. Yani hakikaten özgür olmak isteyen insanın böyle bir süreçten geçerek özgürlük yolculuğu yapması gerekir diyorum ve bugünkü önerimi de böyle yapıyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim Polat'cığım. Evet, Polat Doğru'yla birlikte İnsan Esra programını burada tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim.